amma ba'd fa in astaq al hadithi kitabullah wa khayra al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umur muhtatatha wa kull muhtatatin bid'atihi wa bid'atin dalalatihi wa kull dalalatin fi an amma ba'd evet müslümanlar Tekfir meselesindeyiz en son geçen hafta tekfirin Dördün tekfire engel olan şartların engellerinin dördüncüsünü işledik işte cehaleti Cehaletin üzerinde 2-3 hafta durduk. Bugün yine tekfirle alakalı bilmemiz gereken birkaç başlığı açıklayacağız. Bugünkü dersimizi biraz kısa tutacağız. Dersten sonra inşallah ikram olacakmış. Evet. Tekfir, ehli sünnet, ehli sünnetin tekfir usulünü, tekfirin şartlarını ve engellerini veya va vakiayı bilen din ehlinin işidir diye bir başlığımız var. Yani tekfir meselesi bir insanın kafir olduğuna hükmetmek kimin işidir? Ehli sünnetin tekfir usulünü bilen birisinin, ehli sünnetin tekfir şartlarını ve engellerini bilen ve vakiaya en güzel şekilde hakim olan, durumu en güzel şekilde bilen ilim ehlinmiştir. O zaman bu hususta bizler saf dışı kalmış oluyoruz. Yani biz bunu niçin bilmemiz gerekiyor? Yani bu mesele bizim ilgileneceğimiz bir mesele değil ehl-i sünnetin bu husustaki alakalı tüm usullerini bilecek. Tekfir şartlarını engellerini bilecek ve vakıaya kendisi tamamen hakim olacak. Tabiri caizse bu husustaki alimlerin görüşlerin hepsini bilecek. Acaba farklı söz söyleyen alimler var mı? Neye dayanarak söylemişler? Yani tamamen her şeyi bildikten sonra ancak o kişinin işidir. O zaman biz burada saf dışı kalmış oluyoruz. Kesinlikle tek başımıza durumu kapalı olan durumunda ihtimale yol veren kişilerle alakalı konuşmamız caiz olmaz. Eğer muayyen kişinin küfrü, müteşabih, ihtimalli şartlara ve engellere bakılması gereken bir durumsa, yukarıdaki şey söz konusudur. Yani biz muayyen bir kişiden, Ahmet'ten bahsediyoruz. Ahmet'e kafir hükmünü vereceğiz biz. Bunun Ahmet'le alakalı ihtimale dayalık, müteşabih veyahut üzeri kapalı olan bazı bir takım şeyler varsa, bu hükümle alakalı işte yukarıdaki sözümüz geçerli. Bizim işimiz değil. Ahmet, Ahmet'le alakalı meseleyi ilim ehli çözecek. İlim ehline sunulması lazım. Biz bu meseleyi kesinlikle karıştırmamamız gerekir. Çünkü bu tür tekfirin ilme, içtihada ve takvaya ihtiyacı vardır. Bu tür tekfirin ilme, ihtiyacı ve takvaya ihtiyacı vardır. Bu tür tekfirin, bu tür tekfir akidenin değil fıkh, fıkhın meselesidir. Yani E, dikkat edin akide kitapları insanlara Allah'ın e, dinini Allah'a olan tevhid inancını ortaya koysun diye yazılmıştır. Yoksa akide kitapları Allah muhafaza insanları tekfir edelim diye yazılmamıştır. Akide kitaplarının yazılması tevhid kitaplarının yazılması insanlara insanları tekfir etmek için yazılmamıştır. Onlara Allah'ın dinini öğretmek Allah'ın tevhid inancını öğretmek için yazılmıştır. O zaman mesele akidenin işi değil mesele fıkhın işidir. Çünkü mürtetlik, insana kafir demek ve kafire düşen görevleri yapmak, kafirle alakalı o muameleyi bilmek ve mürtetle alakalı muameleyi bilmek akidenin işi değil, fıkhın işidir. O zaman fetva gerektirir. Fetva gerektirir. Yani fakir olmak, ilim sahibi olmak gerektirir. Çünkü fıkhın işidir bu. Fık, Fakihin iş olduğundan dolayı meseleye vakıf olanlar ancak konuşabilir. Bundan dolayı misal olarak söylüyorum. Diyelim ki biz namazla alakalı, oruçla alakalı ve aklınıza gelen herhangi bir hükümle alakalı bize birisi bir şey sorduğu zaman diyoruz ki... ...vallahi biz bilmiyoruz, alimler bilir. Alime sormak lazım, bir hocaya sormak lazım, birisine şuna danışmak lazım deyip kendimizden atıyorsak... He, ...birisinin teklir meselesiyle alakalı bize so bir şey sorulduğu diyeceğiz ki... ...arkadaş ben bunu bilmiyorum, bu alimin işidir, bu ilim sahibinin işidir, benim bu konuyla alakalı görüşüm yok... Mesele şüpheli bir meseledir. Mesele ihtilaflı meseledir. Kimileri şöyle bir kimileri. Onun için biz bundan uzak duruyoruz ya Çünkü Allah Azze ve Celle senin o sözle alakalı herhangi bir hüküm vermeni sana mükellef kılmamış. Bilmiyorum deyip en, şey, en güzel şekilde işin içinden ayrılmak sünnete en yakın olandır. Yoksa namazla alakalı fetva bilme, oruçla alakalı fetva bilme. Herhangi bir ahkamla alakalı bir şey bilmiyoruz. Bize sorulur o gidin sorun. Felanca alime gidin sorun diyoruz. Ama tekfirle alakalı kalan kalemcanın hükmü nedir dediğimiz zaman tak hükmü veriyorsak o zaman burada sıkıntı var. Aynı o muameledeki olan fıkıh meseledeki olan hükümleri fetva ehline gönderdiğimiz gibi bu meseleyi de fetva ehline göndermemiz gerekir. Tabi bu söylediklerimizin hepsi hakkında ihtimali olan, şüpheli olan, ihtiya, ihtilaflı olan meselelerde ihtilaflı olan kişilerle alakalı görüştür. Yoksa Asli kafirlerin tekfir edilmesi hususunda hiçbir şüphe yoktur. Asli kafirleri yani haklarında hiçbir şüphenin, hiçbir e, ihtilafın, hiçbir ihtimalin, müteşabihin bulunmamış olduğu asli kafirleri hem alimler tekfir eder hem de cahillerin tekfir etmesi gerekir. Yani biz cahilsek bu konuda ilmimiz yoksa ama adam asli kafir tutup da biz şimdi buşun, müslüman mı kafir mi bilmiyorum deme ihtimalimiz yoktur. Çünkü... at küfrü apaçık ortadadır. Kendisini İslam'a nispet ettiği herhangi ne sözü ne ameli vardır. Tamamen bütün amelleri ve sözleri kafir olduğuna dair. Hala bu adam hususunda biz cahiliz bilmiyoruz deme kesinlikle yoktur. Yukarıdaki söylemiş olduğumuz şartlar neyle alakalı? Hakkında tam bilgiye sahip olamadığımız, hakkı bir yönüyle bize İslam'ını açığa çıkarttığı, kıble ehlinden olduğu gibi insanlarla alakalı diye bilmemiz gereken mesele de kafiri tekfir etmeyen yani kafire kafir demeyen kafir olur meselesi. Kafire kafir demeyen kafir olur meselesi. Çok dillerde dolaşan bir mesele. Doğru böyle bir kaide var. Kim kafire kafir demezse kafir olur. Ama buradaki kafirden kasıt Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, ateistler yani e, küfründe hiçbir şekilde şüphe olmayan, küfründe hiçbir şekilde şüphe olmayan insanlar. Yani azıcık dahi onun İslam'la alakalı hiçbir katkısı, hiçbir kaygısı olmadığı dediğimiz insanlar içindir. Bir adam amellerinin içerisinde şirk işleyebilir. Bir adam küfür işleyebilir amellerinin içerisinde. Bir adam bidat ehli olabilir, hurafelerle hayatı dolu olmuş olabilir. Ama o adamın bize yansıttığı şeylerin içerisinde İslam varsa işte namazını kılar, orucunu tutar, İslam, Müslümanı yapması gereken tüm şeyleri yapıp ...amellerinin diğerlerine küfür veya şirk başlık... ...biz bu adamla alakalı susarız. Vafiyayı, durumunu, halini... ...tamamen alimler araştırırlar. İlim ehli araştırır, ilim ehli meseleye vakıf olur... ...hakkında hüküm verir. Biz bu, bu adamlarla alakalı meselede... ...çünkü ilmimiz buna yetmediğinden dolayı... ...ilmimiz buna yetmediğinden dolayı... ...cüret etmememiz gerekir. Ama... ...küfrü varsa, şirki varsa... ...onun yapmış olduğu amelin küfür olduğunu... ...yapmış olduğu fiilin şirk olduğunu... Veya bidat veya hurafe olduğunu bildiririz. Nas'a bağlı. Nas'a bağlı bir şeyse deriz ki bak bu hususta ayet var. Bu hususta hadis var. Bu hususta ehli sünnetin bir kaidesi var. Bunu yaparsan Allah muhafaza şu ameli işlemiş olursun deyip onu korkuturuz ama kendisine o hükmü söylemeyle ey felanca sen bu bu işi yaptığın için sen kafirsin deme işini biz ne yaparız? Alimlere bırakırız ilim ehline bırakırız. Evet. Tekfirinde hiç, hiç şüphe olmayanlar için bu kayda geçerlidir. Yani kafiri kafir, e, kafiri tekfir etmeyen, yani kafire kafir demeyen kafir olur, manası tekfirinde hiçbir şekilde şüphe olmayan insanlar içindir. Cahillikten dolayı da olsa, diyelim ki yani bizim bugün Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, Ateistlerin, e, ne bileyim ağaca tapanların, taşa tapanların, onlarda Onların ilah olduğunu, bir fiil ilah olduğunu iddia edenlerin küfründe hiçbir şekilde şüphemiz yok. Bunlar kafirdir. Ama bazılarının bildiği, bazılarının bilmediği hususlar var. Mesela bugün mesela Nusayirler kafirdir. Hiçbir şekilde şüphe haklarında. Ama insanların birçoğu bu hususta bir şey okumamışlar. Atalarından, dedelerinden kendilerine onların şialara bağlı... ...bir mezhep şianın da ehli sünnetin dışında kalan yine Müslümanlarla alakalı bir mezhep olduğunu duymuşlarsa... ...bununla alakalı herhangi bir şekilde hiçbir bilgi kendilerine arz edilmemişse... ...onun üzerine bu bilgileri veririz. Yani onun üzerine o cehaletini kaldırırız. Ondan sonra meseleyi ona söyleriz. Yani topluma bakmak gerekir bu tip durumlarda. Topluma bakmak gerekir. Toplum yani bu insanları nasıl tanıyor? Toplum bu insanları nasıl kabul etmiş... Onların o cehaletini onlardan tamamen kaldırmak gerekir. Ondan sonra tabii ki söylersin dersin ki Nusayri veya işte e, dürzileri ne bileyim ona onlara onlar gibi fırkaların hükmü dersin bunların hepsi nedir kafirdir. Ama dediğim gibi çünkü piyasada çok insanlar Nusayrilerin bir mezhebe olduğunu bile Ama Nusayrilik ne desen hiçbir şey bilmiyor. Onun için oradaki cehaletin de göz önünde bulundururuz. Şimdi tarihte her ne kadar ehli sünnetin içerisinde olmasına rağmen ehli sünnetin içerisinde olmasına rağmen bazı alimler ehli sünnete muhalefet ederek yani muhalefetten kasıt şu demiş ki siz tekfir etmeyin ama ben bu adama tekfir ederim deyip böyle ehli sünnetten ayrılan bazı alimler var. Mesela Haccacı ehli sünnetin görüşüne göre Haccac tekfire edilmez zalimdir. Zalim dersin, fasık dersin ama tekfir etmezsin. Ama mesela haccacı Sa'id bin Cübeyr, Mücahit, Şabi, İbrahim enn-Nekai ve Ta'us gibi tabi'in ve sahabeler tekfir etmişler. Tabi'in, tekfir etmişler. Bunlar tekfir etmişler. Biz tekfir etmiyoruz diyelim ki haccacı. Burada bizim üzerimize bu hüküm gerekli midir? veya Bu kural kaide, bu kaide üzerimize indirgenir mi? Şimdi Ta'us rahimahullah veya Sa'id bin Cübeyr rahimahullah demiş ki Haccac kafirdir. Biz de diyoruz ki biz bu hususta haccacın zalim olduğunu düşünüyoruz. Kafir değildir diyorsak. Onların nazarında bir kafiri tekfir etmemiş oluyoruz. Onların nazarındaki o kafiri biz tekfir etmediğimiz için bu kaide üzerimize indirgenir mi? Yani kafiri tekfir etmeyen, kafire kafir demeyen kafir olur. İşte ehl-i bu meseledeki görüşü çok önemli. Veya haricilerle alakalı, haricileri biz tekfir etmiyoruz. Hazreti Ali'nin Onlar sapıtmış insanlar dediğim o sözünü söylüyoruz haricilerle alakalı. Haricileri tekfir edenler var. İmam Taberi, İmam Bukhari, Abdülkadir el-Baghdadi, ondan sonra tefsir sahib İbn Arabi bunların hepsi birkaç tane dalim var. Haricileri tekfir etmiş ama biz tekfir etmiyoruz haricileri. Ehli sünnetin görüşü diyoruz bu haricilere tekfir edilmemesi ehli sünnetin görüşü. Onlar tekfir etti, onlar kafir dedi. Onların kafir demediğine biz kafir dediğine biz kafir demedik. Bu kaide bize indirgenir mi? Veya yine yani namazın terkiyle alakalı. 3 mezhep namazı terk edene namazı terk edeni küfür etmemiş. Yani tekfir etmemiş. Ama Hanbeli mezbindeki özellikle çoğunluktaki alimler, Hanbeli mezbindeki alimleri namaz namazı terk edeni tekfir etmişler. Namazı terk eden terk etmenin küfür olduğunu söylemişler. Yine bu, bu tip meselelerle alakalı bilmemiz gereken şu ki onların her ne kadar onlar tekfir etmişlerse de bizim tekfir etmememiz tekfir etmeyenlerin küfrünü gerektirmez. Çünkü onlar haklarında şüphe olan insanlardır. Çünkü yani alimlerin bazısı onlar hakkında şöyle demiş bazı böyle demiş bazısı tekfir etmiş bazı tekfir etmemiş gibi meseleler meseleler itinaalı yaklaşılması gereken meselelerden olduğu için kafir demeyenler, kafir demeyenler kesinlikle o hükmü akleden insanlardır. Yani hacca tekfir etmeyenler kafir olurlar diye böyle bir hükmü ortaya hiçbirisi koymamış. Ne Said bin Jubeyr böyle bir şey demiş, ne Tavus, ne İbrahim el-Nehai hiçbirisi böyle bir şey dememiş. Demişler ki tamam biz kafir diyoruz. Bu adamı biz tekfir ediyoruz ama kesinlikle tekfir etmeyen de kafirdir diye bir şey söylememiş. Ama günümüzde günümüzde ne yazık ki o tekfirciler demiş olduğumuz o gruplar Yani değil haccaç gibi... ...değil haccaç gibi... ...haccaçtan daha rahmetli... ...daha merhametli olanlara dahi... ...kafir ediyor... ...kafir kabul ediyor... ...sen tekfir etmediğin için... ...seni de tekfir ediyor... falan canım, hükmü ne ediyorsun ...ben bilmiyorum... ...nasıl bilmezsin ya... ...kafir bu adam... ...sen nasıl bilmiyorsun... ve bilmiyorum o zaman sen de kafirsin diyor... ...çünkü sen kafiri kafir... ...kafire kafir demedi... ...bak... ...hükmü bu kaideyi nerede kullanıyor... ...bu kaide nerede kullanılıyor hakkında hiçbir şüphesi olmayan, kendisinden hiçbir İslami ne bir hal, ne bir hareket, ne bir söz, ne bir belge hiçbir şey hakkında olmayan kişilerle alakalı söylenmiş bir kelime. Yani Yahudi, Hristiyan, Mecusi gibi insanlarla alakalı söylenmiş bir şey, onu hakkında şüphe olan, ihtilaf olan kişiye indirgersek Allah muhafaza ehl Sünnetin bu kaidesini çiğnemiş oluruz. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel'in Kur'an'a mahluktur diyenleri Diyenlerle alakalı sözünde olduğu gibi. İmam Ahmet bin Hanbeler kim Kur'an'a mahluk derse kafir olmuştur. Ama bakıyoruz bir belli zamanlarda İmam Ahmet bin Hanbeler Kur'an'a mahluk diyenleri tekfir etmemiş. Veya kendisi Kur'an'a mahluk diyenleri e, kafir kabul etti diye bazı alimler kabul etmemiş. Onun için ihtilaflı meselelerde kesinlikle bu hükmüyü indirgemiyoruz. Küfür olduğunu, şirk olduğunu söylersin, tehlikeli olduğunu açıklarsın ama... Şahsına bir fiil Ali'ye, Ahmet'e, Mehmet'e sen kafir oldun deme hususu alimlerin ilim evlenin işidir. Örnek olarak Haccacı tekfir eden Tavus rahimahullah Haccacı tekfir etmeyenler için şöyle demiştir. Iraklı kardeşlerimizin Haccaca mümin demelerine hayret ediyorum. Tavus rahimahullah demiş ki yani kendisi Haccacı tekfir ediyor kafir olarak kabul ediyor. Ama diyor ki Iraklı kardeşlerimiz haccacı tekfir etmiyorlar. Kafir kabul etmiyorlar. Diyor ki onlar nasıl haccacı kafir kabul etmiyor veya nasıl tekfir etmiyor hayret ediyorum. Bir lafza dikkat edin Iraklı kardeşlerimiz. Bak haccacı kendisi kafir kabul ediyordu. Normalde bu kaideye göre haccaca kafir demeyen herkes kafir olması lazım. Ama diyor ki Iraklı kardeşlerimizin niçin acaba haccacı tekfir etmiyor? Onun için meselede bilmemiz gereken çok şeyler var. Bir de alimlerin kitaplarındaki mutlak tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Alimlerin kitaplarında geçen mutlak tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Yani alim sonuçta bu işi açıklaması lazım. Bu işin hakikatını söylemesi lazım. Meselenin küfür veya şirk olduğunu söylemesi lazım. Kim bu işi yaparsa kafirdir demesi lazım. Çünkü uyaracak insanları uyaracak. Ha, alimlerin bu tip sözleri muayyen kişilerin tekfirine, muayyen kişilerin kafir olduğuna indirgenmez ama. Alim buradan oturduğu yerden insanları uyarmak için ne var Uyarmak için insanlara e, der ki şöyle şöyle yapan kafir olur, böyle böyle yapan kafir olur. Bu tip şeyleri, hükümleri söyler ki insanlar kendilerine çeki düzen versinler. Ama bu alimin söylemiş olduğu o sözlerden ha bak kim öyle yaparsa kafirdir. O zaman bizim Ahmet Efendi şöyle yapıyordu demek ki Ahmet kafir. Yedir hüküm çıkmaz. Yani alimler her ne kadar bu meseleleri söyleseler de söylemiş oldukları mutlak tekfirle alakalı hükümler muayyene, belirli şahsın üzerine kesinlikle indirgenilmez. Sadece itikat kitaplarına bakılarak hüküm verilmez. Akide kitaplarına bakılarak hüküm verilmez. Akide kitaplarında yazabilir mesela yani Ebu Hanife'nin kim Allah'ın arşıda olduğunu inkar ederse kafir olmuştur kim arşın, acaba arş yerde mi gökte mi arşın yerini bilmiyoruz tereddüdünde olunursa kafir olmuştur. E bu tip sözleri var Ebu Hanife'nin e, akile kitaplarında. E, ama bu sözleri böyle zahirine binaen yani kabul edersek o zaman piyasada Müslüman kalmaz. Yani bu tip meseleleri alıp direkt muayyen şahıs üzerine yani Allah'ın arşta olduğunu tevil edenlerin üzerine indirgersek piyasada değil cahil alimler de kalmaz. Biz biliyoruz ki Birçok ilmine güvendiğimiz, ilminden istifade ettiğimiz kitapların meşhur bir şekilde ehl-i sünnetin kabul etmiş olduğu, günümüze kadar gelmiş olduğu kitap sahipleri var ki onlar Allah'ın arz sıfatını, Allah'ın arz sıfatını tevil ediyorlar. Bunlardan en barizleri İmam Nevevi, İbni Hacer bu, bu gibi zatlar dahi tevile girmişler bu tip şeylerde. Biz Ebu Hanife'nin bu mutlak tekfir hükmünü alıp Ebu Hanife'nin bu sözünü alıp Rahimehullah'ın diğer insanlara... Kullanabilir miyiz? Onun için meseleyi bilmek gerekiyor. Ne diyoruz? Alimlerin kitaplarındaki mutlak tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Alimler bunun için söylemişlerdir. İnsanları bu amelden uzaklaştırmak için söylemişlerdir. Korkutmak için söylemişlerdir. İnsanları bu hususta uyarmak için söylemişlerdir ama kesinlikle biz zahirle binaen böyle bir şey söyleyemeyiz. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Evet, muhayyer tefsir kitaplarda iki e, kısım aç, e, olarak açıklanır. İki kısımda incelenir. Birisi itikadi açıdan, birisi yargısal açıdan incelenir. İtikadi açıdan küfrün hakikati ve türleri araştırılır. Küfür yani o işlenmiş olan e, amelin küfrünün hakikati ve türleri açıklanır ki akide kitaplarında genel mesela ne yapar? Küfr, küfrün tarifi ve küfrün çeşitleri diye başlık alınır. Akide kitaplarında iman ve imanı bozan şeyler incelenir. Der ki imanın tarifi şudur, imanı bozan şeyler şudur, imanın e, işte şartları şudur, küfrün tarifi şudur, şartları şudur, küfrü bozan şeyler, e, küfre e, sebep olan şeyler şudur diye bunlara şartlar şeklinde açıklanır. Bu itikadi açıdan ama bizim tekfir meselemiz bu meseleye girmez. Akide kitaplarındaki o zahir olan hükümleri tutup da direkt insanlara böyle böyle bir hüküm verilmez. Bir de yargısal açıdan... Bu meseleler incelenir ki biz bu mesele yargısal açıdan bakmamız gerekiyor. Küfre götürücü şeyler ve kafirin cezalandırılması. Bu konuların geçtiği yerler fıkıh kitaplarının riddet ve mürtet ile ilgili kısımlarıdır. Şimdi akide kitabı, akide kitabı küfrün hakikatını ve kısımlarını, imanın hakikatını, imanı bozan şeyleri inceliyor. Ama yargı kitapları, yargı meselesi ise fıkıh kitaplarında inceleniyor. Mesela fıkıh kitaplarında babur ridde vardır. Ne babı? Mürtedlik babı. Ondan sonra mürtede gereke, gerekli olan durumlar babı. Bak hep bunlar akide kitaplarında incelenmemiş. Nerede incelenmiş? Fıkıh kitaplarında. E tekfir meselesi bunlarla alakalı şeyler işte. Kim ne yaparsa tekfir edilir, mürteli olmuş olur. Akide kitabında yok. Nerede var? Fıkıh kitabında var. O zaman fıkıhın ve fakihin işidir bu. Her önünde iki tane akide kitap okuyup da piyasaya çıkanın işi Kesinlikle değildir. Evet. Vaizin ve hatırlatıcının görevi var. Bir de muallim ve fakihin görevi var. Şimdi dedik ki yani Müslüman olan herkes davet yapmak zorundadır. Davet etmek zorundadır. Bildiği kadarıyla. Ayetlerden, hadislerden bildiği kadarıyla Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bu dini davet etmek, tebliğ yapmak zorundadır. Vaiz kişi, hatip kişi Meseleyi çok güzel şekilde insana aktarmak için tehdit ayetlerini, vaid dediğimiz ayetleri kullanır. Vaid dediğimiz ayetleri kullanır. Mesela der ki kim Allah Allah azze ve celle diyor ki ayette kim işte yetimin malını yerse karnına ateş doldurmuştur. Onun alacağı yer nedir? Cehennemdir. Şimdi bu ayeti vaiz hutbesinden, hatip hutbesinden söyleyince burada şu manaya, buradan şu mana çıkmaz. Yetimin malını yiyen herkes kafirdir. Ahmet diyorsa Ahmet de kafirdir. Manası çıkmaz. Yani sen vaizin o sözünü alırsın ama hükmünü muallim veya fakhe, fakihe bırakırsın. Çünkü o fakihin işidir, vaizin işi veya hatibin işi değildir. Ben hatip olarak bir şeyler anlatabilirim ve karşımdaki insanlarla korkutmak için o amelden engellemek için bir şeyler anlatmak zorundayım. Anlatmak zorundayım. Ama siz benim Bu size söylemiş olduğumuz ayet ve hadisleri alıp da direkt muayyen şahısların üzerine indirgeyemezsiniz. Çünkü o ameli yapmak, o hükme varmak fakihin ve muallimin görevidir. Vaizin ve, ve hatırlatıcının görevi bu kimse itaate teşvik eder, günahtan sakındırır, en etkileyici ifadeler kullanır. Mutlak ve genel bir şekilde vaat eder. Mutlak ve genel bir şekilde, muayyen değil. Yani kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki onlar kafirlerdir gibi. Genel şey yapar. Ama biz biliyoruz ki kendimizde de var. Kendimizde de var. Yani günahsız değiliz. Günah işliyoruz. Her işlemiş olduğumuz günahta Allah'a ve Resulüne muhalefet etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bizler de günah işliyoruz. Her işlemiş olduğumuz günahta Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyoruz. Bu genel olan hükmü kendimize indirgersek Allah muhafaza. Onun için bunun Vaiz ne yapar? Vaiz hükmü mutlak ve genel söyler. Fakir ise meseleyi tamamen en ince ayrıntısına kadar araştırır. Ondan sonra hükmü ortaya koyar. Tehdit eder, teşvik eder, korkutur, emreder ve nehyeder. Bu vaizin görevlidir. Meselelerin hükümleri, şartları, engelleri ve ayrıntılarına girmez. Hükümlerine girmez. Sadece hükmü söyler, meseleyle alakalı tehdidi söyler, müjdeyi söyler, açıklayıcı olur ama... E, muallimin işine, fakihin işine kesinlikle girmez. Fakihin işi ise bu kimse meseleyi, hükümleri şartları, engelleri ve ayrıntılarıyla birlikte beyan eder. Çünkü fakih bu yani bir hüküm çıkartacak. Müştehid müştehid alır <gülüyor> Allah'ın kitabından ayetleri, Rasul'un sözünden hadisleri ve vakıaya ortama, şartlara, engellere hepsine bakarak hüküm çıkartır. Bu Ahmet'in, Mehmet'in işi değil bu müştehidin işi, fakihin işi. İlim ehlinin işi. Evet. Bırakalım mı? Tamam. Tamam bırakalım. yani Birkaç tane daha mesele var. Müslümanlar bu meseleler gerçekten bilmemiz gereken meseleler. Meseleler önemli meseleler. Bilmemiz gereken meseleler. Çünkü piyasada çok gerçekten bu hususlara dikkat etmeyen tekfirciler ve tekfircilere meyyal olan insanlar bulunmakta. Önüne gelen insanı kafir olarak isimlendirip tekfir eden insanlar çoğunluk çoğunlukla onun için biz bu meseleleri çok iyi anlayacağız, çok iyi bileceğiz, çok iyi araştıracağız ve diyeceğiz ki bu iş bizim işimiz değil. Bize birisi sorduklarında bu iş bizim işimiz değil. Bunu ehline sorun. Biz bu işi bilmiyoruz deyip bu işi ilim ehline bırakacağız. Subhanekallahü ve bihamdih,